476. konu, kadınların savaşa katılmalarının doğru olmayışı, Hazreti Peygamber'in savaşa gitmek isteyen Ümmü Kebşe'ye izin vermemesi, Beni Huza boyundan olan Ümmü Kebşe Hazreti Peygamber'e, falan falan yere giden askeri birlikte beraber gitmeme izin verir misin, deyince Hazreti Peygamber, hayır, dedi, Ümmü Kebşe, ey Allah'ın Resulü, ben savaşmak istemiyorum, ancak yaralı ve hastalara bakmak, onları tedavi etmek ve kendilerine su vermek için izin istiyorum, deyince Hazreti Peygamber, eğer bu bir sünnet, bir adet olmasaydı ve filan kadın savaşa çıktı denilmeseydi sana izin verirdim, fakat evinde otur, buyurdu.